Hayatın pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tahannu verdi. Hayatın pusulası. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Herkes bir yerden bir yere yol alıyor hayatta. Başlanan yerde kalmıyor hiçbir şey. Hayat yolculuk hali. Kişinin pusulası içinde olmalı. Arızalar şaşırtsa bile yardıma muhtaç kalmadan kendi bütünlüğümüze varmalıyız. O vakit yönleri de tartışmaya gerek yok. Pusula doğruyu gösterir. Hayatın pusulası her pazartesi 14'te psikolog Esra Tanrıverdi ile radyo havanı gösteriyor. Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, hayatın pusulasından herkese merhaba. Bundan böyle her pazartesi 14-15 saatleri arasında 70'li 80'li yılların birbirinden güzel parçalarıyla her hafta bir psikoloji konusunu, psikolojik sorunu anlatacağım sizlere. Ee, ve bugünkü konumuz okul fobisi. Ee, kamuoyunda biliyorsunuz ki 66 aylık çocukların okula erken başlamaları tartışılıyor. Ee, okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisine dikkat çekmek istiyorum. Ve birçok anne ve baba bunu mutlaka yakından yaşıyordur. Özellikle okula ilk başlayan çocuklarda okul fobisi söz konusu. Ee, ve bu konuda da anne ve babalara çok fazla görev düşmekte. Ee, okul fobisinin gerisindeki temel sorun aslında... Aniden ayrılma korkusu çocuğun ee, ve e, çocuğu okul fobisi yaşayan bir anne çaresizlik duyguları içinde e, ne yapacağını şaşırıyor ve e, belki okuldaki öğretmenine gidiyor veya işte okuldaki psikolojik danışmana danışıyor ya da psikologlar aramaya başlıyor. Aslında bu çok da fazla bir e, onları e, endişelendirecek bir durum değil. E, bugün biraz bu konuya bir değinelim e, okul fobisi yaşayan anne ve babalara dilerim ki bugünkü e, programımızın konusu da yardımcı olacaktır. Şimdi okul fobisi yaşayan bir anneyi düşünelim. Ee, okul fobisi yaşayan çocuğun annesini düşünelim daha doğrusu. Yalnız yaşayan bir anne olarak düşünelim bu anneyi ve sürekli işte problem, pro problemden bahsediyor. Ee, i̇şte çocuğum şey, ben işe gittiğim zaman okula gitmek istemiyor. Hep onun yanında olmamı istiyor. Ee, sürekli okula gitmeyi reddediyor. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Ee, çalışmak zorunda olduğum için de sabahları iş yerinde olmam gerekiyor. Bazen bana karşı çok da öfkeli çocuğum. Bu tip şikayetlerle gelen anneler var. Acaba bir de kendini tabii suçluyor anne. Aynı zamanda geçmişte yaptığım bir şeyin intikamını mı alıyor çocuğum benden? Ya da benimle ödeşmeye mi çalışıyor? Kendi kendime soruyorum bu tür soruları diyor anneler. Aslında birlikte de güzel bir vakit geçiriyoruz çocuğumla ama maalesef galiba ona çok yeterli olamıyorum dediği zaman tabii ki ee, aslında pek çok soruna göğüs gelmiş olan bir annenin ee, sorunlarını görmüş oluyoruz bu cümlelerde. Şimdi okula gitmeyi neden çocukların önde gelen özellikleri nelerdir? Dilerseniz buna bir göz atalım. Öncelikle aşırı bir kaygı gözükür. Çocukta bir e, endişe, e, sıkıntı görülmekte. E, tabii ki dediğim gibi, başta söylediğim gibi anneden ayrılma korkusu var bunun arka planında. Okula uyum sorunu yaşamakta. Ee, okula gitme gerçeğiyle karşı karşıya kalınca aşırı ölçüde korkma, öfke nöbetleri, e, uyku sorunu yaşayabilir, kendini iyi hissetemez çocuk, e, ciddi duygusal rahatsızlık veya depresif belirtiler sergileyebilir. E, siz de zaman zaman gözlemleyebilirsiniz okul fobisi olan çocukta. E, beti benzi atar çocuğun, hadi okula gidiyorsun çocuğum, yavrum dediğiniz zaman beti benzi atar, yüzü bir tuhaflaşır, modu düşer çocuğun. Ee, soluk almada düzensizlikler başlar, titreme başlar. Ee, tabii her çocukta bu aynı şekilde gözükmez ama e, bunlar genel belirtilirdir okul fobisi olan çocuklarda. Karın ağrısı çok belirgindir. anne karnım ağrıyor, bugün gitmek istemiyorum gibi. Baş ağrısı gibi somatik bazı rahatsızlıklar gözlemlenebiliyor. Ee, ağlamaklı olma sözlü mazeretler bunlar da yine okul fobisi olan çocukların e, okula gitmemek için çıkarmış olduğu sebepler. E, toplumsal beceri yetersizlikleri de olabiliyor tabii ki. E, akrabalarla etkileşim güçlükleri, yalnızlık ve akrabalardan e, ayrı kalma, e, soyutlanma, düşük benlik saygısı. Özellikle düşük benlik saygısı çocuklarda çok önemli. Öğretmeni tarafından cezalandırılma korkusu olabilir. E, arkadaşları tarafından hırpalanma korkusu. Çünkü hiç okula gitmemiş bir çocuk e, okulun nasıl bir şey olduğunu çok fazla kafasında tasavvur edemediği için... Ee, acaba öğretmen nasıl bir insan işte, oradaki arkadaşların beni dışlar mı, ee, onlarla uyum sağlayabilecek miyim gibi böyle bir takım endişeli düşünceler içerisindedir. Ee, okula gitmeyi e, reddeden çocuğun kaygı nedeni farklılık gösterebiliyor tabii ki. Ee, biçim değiştirebilir. Ee, bir an bir konuyla ilişkiliyken örneğin e, annesinin sağlığı mesela birden başka konuya bağlanabilir. Onunla alay eden bir öğretmen. Bu korkuları güven verme ve kaygı giderme çabalarıyla yatışmaz. Ee, ve araştırmalar gösteriyor ki aslında e, okula gitmeyi reddetmeye neden olan e, kesinlikle gidilen yerden ortamdan hoşlanmamak değil. E, asıl sorun e, okula gitme sürecinin yarattığı katlanılamaz boyuttaki kaygılar. Efendim ben size çok fazla böyle e, bilgiyle çok fazla boğulmak istemiyorum. İsterseniz bir müzik arası verelim ardından tekrar devam edelim.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 Evet Radyo Havan'da Hayatın pusulasını dinliyorsunuz. Ben uzman psikolog Esra Tanrıverdi. E, bu haftaki konumuz okul fobisi. E, ne demiştik en son? İşte asıl sorun dedik okula gitme sürecinin yarattığı katlanılamaz boyuttaki kaygılar. E, okul korkusunun gelişiminde ve e, sürmesinde pek çok belirleyici faktör rol oynuyor. Tabii ki kuşkusuz. E, bunlardan biri işte doğuştan gelen aşırı duyarlılık, e, incinebilirlik, duygusal tepkisellik... Mizaç özellikleri itibariyle çekingen ve utangaç olma durumu, ürkek olma durumu, evde veya okulda yaşanan tetikleyici bir olay, örneğin ev veya okul değiştirme, okul devamsızlığı doğuran bir hastalık, annelerin ve babaların, annenin veya babanın hastalanması veya evden ayrılması, okulda hırpalanma, sert bir öğretmen. Okul korkusu yaşayan çocuklar genellikle başarı kaygısı olan uyumlu, Ailesine bağlı çocuklardır ee, ve çocuğun okul korkusunu yenmek için bir yandan bireysel tedavi gerçekleştirilirken, bir yandan da aile yönlendirilmeli ve e, ailedeki kronik kaygı ve bağımlılık konuları da ele alınmalı. E, okulda öğretmen ve rehber öğretmenin işbirliğiyle gerekli önlemler alınabilir. Gerekirse sınıf veya okul değişimi yapılabilir. E, başarılı bir müdahalenin başlıca ölçüsü çocuğu yeniden okula geri döndürmektir. Şimdi e, anneler babalar e, diyebilir ki okul korkusunun oluşmaması için nasıl bir çevre, çevre oluşturmak gerekir diye bir soru sorabilirler bana. Evet e, okul korkusu olan birinci sınıf çocuğu bir gün gelmişti bana demişti ki e, Esra abla okula gidersem babamın annemi dövebilir ya da babam annemi dövebilir ya da e, boşayabilir. E, o nedenle ben okula gitmek istemiyorum şeklinde bir takım e, sözler bana sarf etmişti ve e, tabi. İngiliz bir, bir e, anlatım şekli bu. Çünkü e, öncelikle çocuğun gerek gelişimi, gerekse uyumu ve başarısı için tartışmasız ön koşu mutlu ve huzurlu bir aile olması gerekiyor. E, böyle bir ortamda yaşaması gerekiyor ve çocuğunuzu mutlu görmek istiyorsanız önce eşinizi mutlu etmeniz gerekiyor. Evet anneler ve babalar için e, öncelikle bunu öneriyorum. E, mutlu bir çocuk, mutlu bir aile içerisinde olması gerekiyor. Çünkü annenin mutluluğu tüm aile bireylerine yansıyacaktır. Ayrıca e, ebeveyn olarak okula yaklaş, yani, e, yaklaşımınız da e, çocuğunuzun okula gitmesini önemsiyor ve bu nedenle de gurur duyduğunuzu ona belirtmeniz gerekiyor. E, bundan sonra çocuğun okula gitmesi konusunda tüm aile bireylerinin tutarlı bir davranış sergilemesi gerekir. Okul çıkışı çocuğun istediği etkinliklere e, zaman ayırabilmesi gerekiyor. E, bu ortamın hazırlanması gerekiyor. Anneler ve babalar e, çocuğunuzu... E, Okul sonrasında bir etkili, sosyal etkinliğe katılması çocuk için destekleyici bir faktör. Konunun ikinci ayağı okulla ilgili olduğundan öğretmenle sağlıklı bir iletişim kurulabilir ve onun desteğini almak da çok önemli bir durum. Evet bir müzik arası ardından tekrar devam edelim. Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar güçlü olsa, ne kadar güçlü olsa. Şey, evet her şey şey hiç yaşanmışsın ama ilçe nice güzel o günlerinizi gelecekleriniz o Seçmelerimizi O günlerce Gecelerce Seçmelerimizi Her keberin Teselliyesi bulunur İnsan ne kadar sevse Unutabilirim Mevsimler gelir geçer Yıllar geçer Sen de unutursun Bir gün gelir Her şey evet her şeyi, Her şeyi unutabilirsin Hatta bütün Yazdıklarını Satır satır kalır sam içinde he bir derin suzu kalır bir alır, kalır sam içinde he bir derin suzu kalır kalır sam içinde he bir derin suzu kalır kalır sam içinde bir derin sızı kalır Evet Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Çocuklarda okul fobisini konuşuyorduk. Anne ve babalardan gelen bir diğer soru şu olabilir. Çocuğum okula karşı ilgisiz ne yapmalıyım? Evet bazı çocuklar yapıları gereği içe dönük, e, ilgisiz ve hareketsiz olur. Herhangi bir şeye çok az heves duyabilir. Buna karşılık kim çocuklarda da bu özellikler olmayabilir. Yapısal özelliklerinden çok yaşadıkları derin bir mutsuzluktan kaynaklanabilen sorunlar olabilir. E, çocuğunuz birkaç ay okula gittikten sonra onun ilgisiz, kaygısız ve herhangi bir coşkudan uzak olduğunu fark ederseniz... kendinize şu soruları sormanız gerekiyor. Ne kadar süredir bu durum devam etmekte... E, çoğu çocuk okul yaşamlarının belli bir evresinde ilgisiz, duyumsal, ol, duyumsamaz olabiliyor. E, bu çocuk gelişiminin normal bir parçası tabii ki. Yani e, süreç aslında normal ilerliyor. E, ne var ki bu durum birkaç aylık gibi uzun bir süre sürekliğini korursa eğer e, o zaman evet bir sorun var demektir. E, çocuğunuzun davranışının yoğunluğunu değerlendirmede zaman oldukça çok önemli. Bunu, e, bunun altını çizmek istiyorum. Ee, ...daha önceleri hiç bu biçimde davranmış mıydı diye sorabilirsiniz kendinize. Çocuğunuzun şu andaki durumunun ne kadar önemli olduğuna karar vermek için... ...önceki davranışları da e, gözden geçirmeniz gerekir. Örneğin denediği bir, e, denediği her yeni şeye karşı başlarda genellikle pek heves duymadığını biliyorsanız eğer... ...o zaman okulun ilk haftalarındaki ilgisizliği kaygılanacak bir şey değil. Büyük bir olasılıkla kısa bir süre içinde geçecektir bu. Evet. Bir sıkıntısı olduğunu gösteren başka belirtiler var mı diye sormanız gerekir. Herhangi bir sıkıntısı olan gergin bir çocuk derin mutsuzluğuyla ilgili çocuk çoğunlukla e, birden fazla belirti sergiler. İşte ara sıra görülen ilgisizlik, hareketsizlik veya duyarsızlık durumları e, kendi başına o kadar ciddi değildir ama ne var ki bu duruma ayrıca ağlamaklı olma, işte uykusuzluk ve iştahsızlık gibi başka belirtiler de eşlik ediyorsa o zaman bunların hafife alınmaması gerektiğini size öneriyorum. Sorunun nedenini belirlemeye çalışırken de tabii ki çocuğunuzun okuldaki gelişimini dikkate, dikkatle incelemeniz gerekiyor. Aynı zamanda bunun nedeninin okul dışı e, yaşamında yatma olasılığının da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin evdeki sorunlar, ilişkilerde yaşanan güçlüklerini biraz önce bahsettiğim gibi evde anne baba mutluysa çocuk da mutlu. E, bahsettiğim, bu, bahsettiğim sorular çocuğunuzun okula karşı ilgisizliğini anlamak için size doğru yolu gösterecektir elbette ki. E, çoğu kez de kayıtsızlığının ve ilgisizliğinin ee, ...geçici olduğunu, tüm gereksiniminin... E, ...sizden destek görmek... ...biraz cesaretlendirilme olduğunu... ...fark edeceksiniz. Ee, çocuğunuzla... ...yani aslında işin açık yönü... ...çocuğunuzla ilgileneceksiniz... ...ve onu... E, ...güçlendireceksiniz, ona destek vereceksiniz... E, ...onun yanında olacaksınız. Ee, çocuk okul fobisinde... E, ...ailelerin bana... E, ...getirmiş olduğu başka bir sorulardan bir tanesi de... ...işte... E, Acaba okuldaki öğretmenin katkısı ne olabilir çocuğuma? Ee, okula gitme korkusu yaşayan çocuğa öğretmenin katkısı var mıdır? Ee, bu, bu bir soru olabilir. Ee, öncelikle başarı kaygısı olan, sürekli onay bekleyen ve e, ailesine bağımlı olan böyle bir çocuk karşısında... ...öğretmen sorunu çözmek için özel bir çaba içine girmek durumundadır tabii ki. Ee, ona ustalıklı bir şekilde sınıf ortamının bir parçası olduğunu hissettirdiği, işte aidiyet duygusunu yaşattığı... ...biz bilinci içerisinde arkadaş grubuna monte ettiği takdirde önemli bir adım atmış olabiliyor öğretmen. E, bu amaçla öğretmen e, çocuğun sınıf içinde mutlu olabilmesi ve e, sınıf ortamına katılımının sağlanması konusunda da gerekli desteği göstermelidir. Öncelikle öğretmen çocuğu rahatlattıktan sonra ona bazı görev ve sorumlulukları vererek çocuğun önemini ve işlevini vurgulamalıdır. E, çocuğa sorumluluk vermek demek şu... ...hem bireysel imajını güçlendirecek... ...hem de onun kendine olan güvenini artıracaktır. Arkadaşlarıyla iletişime geçmesini sağlayacaktır. Böylece çocuk bu çarkın içinde... ...bu çarkın bir dişlisi olduğunu hissedebilecek. Öğretmen çocuğun sınıf dışındaki arkadaş ilişkileriyle de ilgilenmeli tabii ki. Yani onun teneffüsteki oyun ortamında popüler... ...arkadaşlarının yer aldığı oyun grubuna katılması yolunda da... ...bir çaba göstermesini görmelidir. Ee, kısaca e, bu bir kriz aslında tabii ki bunu bir kriz olarak düşünürsek eğer bu, bu, bu kriz döneminde çocukta olumlu izlenim bırakacak bir sınıf içi ve sınıf dışı ortam sağlanmalı ee, çocuğun eve döndüğünde okula, okulu özleyebileceğini e, gündeme getirmek gerekiyor. Ö, okulunu özlemesi gerekiyor çocuğunu ve ev ve okulun eş güdüm içindeki ısrarlı ve kararlı çabaları... Kısa bir süre sonra meyvesini verecek ve çocuk istekle okula giderken düzenli bir öğrenci konumuna geçecektir. Bir müzik arası ardından yine buradayım. Yaşar sen kederde gamdamısın ay Hey gönül dağrıda mısın benden uzak ılarda mısın gönlüm akşamları yaşar sen kederde gamdamısın ay Akşamları yaşar, sen kederde, gamda mısın oy? Hey gönül, darda mısın, benden uzaklarda mısın? Gönlüm akşamları yaşar, sen kederde. Evet, okul işliyoruz. Ee, şöyle bir soru gelebilir e, annem ve babalardan. İlk okula yeni başlayan çocuğum e, okulda yapılan çalışmaları zor buluyor. Ve bu durum neden kaynaklanabilir acaba diye gelebilir. E, zaman zaman bu tip sorularla karşılaşıyoruz zaten. Özellikle birinci sınıfta... Ee, çocuk yeni öğrenim malzemeleriyle karşılaştığında sıklıkla bir güven eksikliği yaşayacaktır elbette ki. Ee, bazı fizyolojik sıkıntılar olabilir. İşte küçük kas gelişiminin yeterli düzeyde olmaması, yazı yazarken çabuk yorulmasına sebep olabilir. Ee, okulun bilgilendirme işlevlerinden daha önemli olan işlevi bilindiği gibi uyum sağlamadır. Ama çocuğun sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerine uyumu belirli bir zaman almaktadır. İşte okulun ilk haftalarına rastlayan bu uyum sürecinde e, öğretmenden çocuğu ürkütmemesi istenebilir e, ve destekleyen bir takım yaklaşımlarda bulunabilir öğretmen. E, çocuğun okuldaki çalışmaları zor bulması şeklindeki şikayeti karşısında size düşen yani anne babalara düşen görevde sınıftaki diğer bütün çocuklar kadar yetenekli olduğunu anımsatmak çocuğunuza ve onun kendine olan güvenini e, pekiştirmesini sağlamak. Ee, sen bunu yapabilirsin, ee, Ali yaptı, işte Ayşe yaptı, sen de yapabilirsin gibi onu destikçi, destekleyici cümlelerle e, okula ısındırmak, sınıfa ısındırmaktır. Ee, okul e, aile işbirliği gerekli midir, bu nasıl gerçekleştirilmelidir dediğimizde de tabii ki gere mutlaka gerekli. E, çünkü okuldaki öğretmen, e, okuldaki e, psikolojik danışman, rehber öğretmen ve anne baba üçü birlikte e, bu konuyu çocuk açısından oturup bir masaya oturtup masaya yatırıp e, bu konu hakkında konuşulmalı. Neler yapılması gerektiği bir birbiriyle paylaşılmalıdır. Efendim bir müzik arası verelim. Dilerseniz tekrar devam edelim. With a mournful eye High above him there's a swallow Winging swiftly through the sky How the winds are loud stop complaining said the farmer who told you a cap to be why don't you have wings to fly with like the swallow so proud and free how the winds are laughing they laugh with all their Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Dona Don Calves are easily bound and slaughtered, never know Whoever treasures freedom Like the swallow has learned to fly yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ee, Hayatın Pusulası her pazartesi saat 14 ile 15 arasında sizlerle birlikte olacak ee, psikolojik sorunlarla, psikolojik konularla ilgili sizlere bazı aktarımlarda bulunacağım, Deneyimlerimde, deneyimlerimden bahsedeceğim. Okul fobisi yaşayan çocukta anne ve babanın da aynı frekansta ve kararlı olmaları gerekiyor. Okula gitme konusunda farklı fikirde olmamaları gerekiyor. Çünkü bir taraf çocuğun okula gitmesinin doğru yaş olduğunu düşünüp diğer, diğer taraf hayır bu, bu sene çok erken gitmemesi gerekir demesi çocukta bir güvensizlik söz konusu yaratmakta. Anne ve baba aynı frekansta ve kararlı olmalı. Örneğin anne çocuğunun kesinlikle okulda başarılı olabileceğini söylemeli, onunla konuşmalı. Ee, okula çocuk okula gitmek istemiyor diye ebeveynlerinin ağlamasının, üzülmesinin ya da işte çocuğa kızmasının, çocuğa öfkelenmesinin, çaresizlik duygusu yaşamasının e, çocuğun da psikolojisini bozuyor ee, ve bundan dolayı bu bir yanlış e, tutum içerisinde e, oluyor anne baba. Eğer anne çok fevri ve duygusalsa çocuğa ilk hafta okula giderken babası eşlik etmeli. Ee, anne babanın çocuğun okula gitmesini konusunda kararlı olması en önemli nokta. Ee, bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ee, her ikisi de çocuklarının okula gitmesinden yana olmalıdır. Ee, çocuğu başka çocuklarla kıyaslamak, çocuğun psikolojisi için çok yanlış bir davranıştır. Bizim günümüzde bu çok yapılmakta. Anneler ve babalar hep e, komşularının veya arkadaşlarının çocuklarıyla kıyaslarlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmamak gerekiyor. Ayrıca okula gitmek istemeyen çocukların aileleri öğretmenlerle de işbirliği yaparak e, çocuğa okulu sevdirme konusunda yardım alabilir. Tüm bunlara rağmen okul fobisi bir haftadan uzun sürüyorsa aileler artık bir psikologdan veya bir psikiyatri uzmanından Destek almalılar. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Ee, dilerim ki keyifli bir zaman olmuştur sizler için bu bir saat içerisinde. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmekle hoşça hoşçakalın. pusulası hazırlayamayan Esra Hanım'a verdi.